İman edenler Allah yolunda savaşırlar, inkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın dostlarına karşı savaşın, şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır.